Balina yana kıvıldı. Birdenbire yaralı böğrünü sandalın puvasına dayadı. Sandalı hiç zedelemeden ansızın öyle bir yan yatırdı ki Ahab sandalın başına sıkı sıkı yapışmış olmasaydı yine düşecekti denize. Zıpkının tam atıldığı sırada balinanın tepkisini kestirememiş olan üç gemici sulara fırladı. İkisi hemen bordayı yakalayıp yükselen bir dalga ile atlayıverdiler sandalın içine. Denizde kalan üçüncü adam ta arkalarda sandalın peşinden yüzüyordu. Hemen aynı anda beyaz balina olanca gücü, olanca hızıyla saldırdı köpüklü sularda. Ahap dümenciye ipi biraz çekip sıkı tutmasını, adamlarına da ters dönüp ipe asılarak sandalı balinaya yaklaştırmalarını buyurdu. Ama iki yandan birden zorlanan o kalleş ip kopup şakladı havada. Nedir bu içimde kopan? Bir sinirim koptu benim. Hadi yeni baştan, küreklere asılın küreklere, atılın üstüne. Dalgalara vuran sandalın gürültüsünü işiten Balina dönüp koca alnını gösterdi düşmanına. Bu arada gözü geminin yaklaşan kara gövdesine ilişti. Çektiği acıların kaynağı odur diye, belki de daha büyük, daha soylu bir düşmanla savaşmak isteğiyle ilerleyen geminin pruvasına doğru yollandı ansızın. Alev gibi ak köpükler arasında çene kemiklerini şaklatıyordu saldırırken. Ahab sendeliip elini alnına götürdü. Gözlerim görmez oldu verin elinizi geçin önüme yolumu gösterin bana yakınlarda mı o küreklere asılın küreklere ey deniz yassıl ta diplerine dek iş işten geçmeden bir fırsat ver son bir fırsat daha ver ahaba düşmanına karşı görmeye başladım yine gemi gemi çabuk olun gemicilerim kurtarmak istemiyor musunuz gemiyi? Ama kürekçiler balyozlar gibi yükselen dalgalara karşı sandalı zorla sürüklerken balinanın demin tosladığı Pruva'nın iki tahtası açılıverdi ve tekne bir an içinde yüzemez hale gelip küpeştelerine dek denize battı. Yarı bellerine dek suda çırpınan gemiciler bir yandan deliği tıkamaya bir yandan da tekneyi boşaltmaya çalışıyorlardı. Tam o sırada ana direğin tepesinde çekit sallayan Taştego'nun kolu birden Taş kesili verdi. Kocaman kırmızı bayrak ansızın onu beline kadar sarıp Taştegon'un yüreği sanki dışarı fırlamış gibi çarpmaya başladı rüzgarda. Aşağıda Civadra'da duran Starbuck'la Stab'la ejderhanın gemiye saldırdığını aynı anda görmüşlerdi. Balina balina kır dümeni ey göklerin görülmez iyi güçleri sarılın bana tutun beni bırakmayın Starbuck'ı bir kadın gibi korkudan bayılarak ölmesine eğer ölecekse üstüne doğru diyorum size sersemler çenesine doğru tam çenesine bu mu olacaktı bunca içten yakarışlarımın bir ömür boyu tanrıya bağlı kalışımın sonu ah ahap yaptın yapacağını. ''Dümenci, düz tut şimdi dümeni. Hayır, hayır, kır gene.'' Döndü yeniden saldırmak için. Azgın alnını görevinden kaçmamak zorunda kalan bir adama çevirmiş gibi geliyor. ''Tanrım, yanımdan ayrılma şimdi.'' ''Ben yanımda istemem seni, kim olursan ol. Stab'a yardım etmek istiyorsan şimdi aşağıda dur. Çünkü Stab da dikilmiş duruyor burada. Balina vız gelir bana o sırıtan suratın senin.'' Şimdiye deyin, kim yardım etti staba, kim uyanık tuttu onu, kendi yılmayan gözünden başka, vah saballı stab. Fazla yumuşak bir yatağa girmek üzeresin, çalılar dikenler arasında yatsan daha iyiydi. Balina vız gelir bana, o sırıtan suratın senin, güneş, ay, yıldızlar, yuh sizlere de. Birer katilsiniz hepiniz, dünyaya gelmiş canların en iyisine kıyıyorsunuz, yine de kadeh tokuşturmak isterdim sizinle, yeter ki içki verin bana. ''Vay, vay, mı öyle balina. Neler yutacaksın biraz sonra neler? Ne duruyorsun? Ahap kaçsana. Ben şu ceketi pabuçları çıkarayım bari. Amma da ıslak, tuzlu bir ölüm. Kiraz, kiraz, ah flask, bir tek kırmızı kiraz yiyebilseydik ölmeden önce. Kiraz mı? Kirazların bittiği toprakta olsam yeterdi bana. Ah stop, ücretimin birazı geçmiştir inşallah zavallı anamın eline. Yoksa hava alır bundan sonra. Bizim yolculuk bitti artık.'' Neredeyse hepsi geminin başında kıpırdamadan duruyorlardı. İşlerini bırakıp da buraya koştukları sırada tuttukları çekiçler, tahta parçaları, kargılar, zıpkınlar olduğu gibi kalmıştı ellerinde. Büyülenen gözleri dikiliydi balinaya, ölüm yüklü kafasını bir tuhaf sallayarak, her atılışta önünde geniş bir orak biçiminde köpükler saçarak gelen balinaya. Bir hınç yıldırımı, sonsuz bir kötülüğün simgesiydi bu gelen. Ölümlü bir insanın yapabileceği hiçbir şey yoktu ona. Alnının koca beyaz şahmerdanı geminin başına sancaktan vurdu. Gemi de içindekiler de birden sendelediler. Kimileri yüzük oyun kapaklanı vermişti yere. Yukarıda direklerdeki zıpkıncıların kafaları güçlü boyunlarından koparcasına sarsıldı. Yarılan pruvadan içeri dalan sular, bir boğazdan akan dağ selleri gibi görülüyordu. Ahab bunu sandaldan görünce bağırdı. Gemi, cenaze arabası, ikinci cenaze arabası, Amerikan kerestelerinden olacak diyordu. Yan yatıveren pek altına dalan balina geminin omurgası boyunca süzüldü, sonra birden suyun içinde dönüp bir hayli öteye iskele tarafından ok gibi çıktı yüze. Ahabın sandalına birkaç kulaç kala hiç kıpırdamadan duru verdi bir süre. Güneşten ayırıyorum artık gövdemi. Ey taştego, vur çekicinin sesini duysun kulaklarım. Ey benim boyun eğmeyen üç direğim kırılmayan omurgam, yalnız tanrı gücüyle delinmiş teknem, ey sağlam güvertem, yiğitçe dizginli dümenim, kutba dikili pruvam, şanlı şerefiyle ölen gemim. Ben siz mi ölecektin sen? Gemileriyle batan sıradan kaptanlar kadar bile olamadım. Bu onur bile esirgendi benden. Issız bir yaşamın sonunda ıssız bir ölüm. Şimdi anlıyorum ki benim tüm büyüklüğüm acımın büyüklüğünde. Hey, hey! Uzak, en uzak ufuklardan kalkın, gelin, geçmiş ömrümün yiğit dalgaları, gelin de kabartın ölüm dalgamı. ''Sana doğru geliyorum balina, her şeyi ele geçiremeyen balina, sonuna denkcekleşiyorum seninle, cehennemin dibinden saldırıyorum sana, son soluğumu olanca hıncımla tükürüyorum suratına, batsın tüm tabutlar, tüm cenaze arabaları bir tek bataklıkta, madem benim ne tabutum olacak ne de cenaze arabam, ben seni kovalarken sen de paramparça et beni, cehennem balinası, bağlayıp kendine sürükle beni istersen, alsana, ye şu zıpkınımı.'' Zıpkın atıldı. Vurulan balina fırlayı ileri. Bir ateş hızıyla boşalan ip birden takıldı bir yere. Ahap ipi kurtarmak için eğildi, kurtardı da. Ama tam o sırada ipin fırlayan bir halkası boynuna verdi ve onu Osmanlı cellatları gibi sessizce boğup, gemicilerin görmesine bile vakit bırakmadan aldı götürdü sandaldan. Bir anda boşalıp giden ipin ucundaki ilmik bomboş fıçıdan uçtu. Bir gemiciyi yıkıp geçerek denizde şakladı ve gidiverdi derinlere. Gemiciler büyülenmiş gibi bir an dona kaldı. Sonra arkalarına dönüp bağırışmaya başladılar hepsi. Gemi aman tanrım, hani gemi? Bir de baktılar, gemi düş dumanları içinde süzülen bir hayalete dönmüştü, alacakaranlık garip havada. Yalnız direk başları görünüyordu suyun üstünde. Eskiden ta yükseklerde gözcülük eden yabanıl zıpkıncılar, şimdi ya gururları ya da göreve bağlılıkları ya da alın yazılarına boyun eğdikleri için direklere çakılmış gibi iniyorlardı denize derken okyanusta dönmeye başlayan geniş halkalar tek başına kalmış sandalı gemicileri sularda yüzen kürekleri kargıları canlı cansız her şeyi pekuttan kalan en küçük tahta parçasını bile alıverdi içine hepsi birden bu girdabın ortasında döne döne yok oldular denizde Sular, Grand direğinin tepesindeki kızıl derillerin başını kapladı. Direğin yalnız bir iki parmağı görünürde kalmıştı. Ama upuzun filama, neredeyse değdiği o acımasız dalgalarla alay edercesine rahat rahat çarpıyordu rüzgarda. İşte tam o sırada, kırmızı bir kol ve bir çekiç sulardan çıkıp, batan direye gittikçe artan bir hızla çiviledi o bayrağı. Direğin tepesi ta yükseklerde, yıldızlar arasındayken ona musallat olan bir şahin bayrağı gagalıyor. Taştego'nun başına bela kesiliyordu. Bir an kuşun geniş titrek kanadı Taştego'nun çekiciyle direğin tahtası arasına giriverdi. Sulara gömülen yabanıl kızıl derili göklerden gelen bu ürpertiyi duyarak son bir çabayla kuşu direğe çiviledi. Kuş yeryüzünde bugüne dek duyulmamış çığlıklar atarak görkemli gagasını gökyüzüne doğru kaldırarak Ahab'ın bayrağıyla sarmaş dolaş battığı gemiyle birlikte Pekoot da tıpkı şeytan gibi göklerin canlı bir parçasını beraberinde sürüklemeden dalmak istememişti cehenneme. Geminin battığı hala açık duran uçurumun üstünde küçük kuşlar uçuşuyordu şimdi çığlık çığlığa. Bembeyaz köpüklü dertli bir dalga bu uçurumun dik yamaçlarına çarptı. Sonra her şey yok oldu birden ve denizin alabildiğine geniş kefene başladı dalgalanmaya. Beş bin yıl önce dalgalandığı gibi. Dram burada bitti. Öyleyse nasıl oluyor da bir adam geliyor şimdi sahneye? Çünkü bir adam canlı kaldı gemi battığı halde. Fadallah yok olduktan sonra kaderin buyruğu üzerine Ahab'ın sandalında birinci küreğe ben geçmiştim. Birinci kürekçi ise Fadallah'ın yerini almıştı. Son gün sandaldan denize fırlayan üç kişiden biri de bendim. Öteki iki gemici gibi sandala çıkamamış denizde kalmıştım. Böylece olup bitenlerin tümünü seyrettikten sonra yavaş yavaş gemiyi yutan girdabın çekişine kapıldım ben de. Ama artık girdap hızını yitirmiş suların üstü süt gibi olmuştu. Daralan bir çemberin içinde iksiyon gibi ağır ağır dönüyordum. Altımdaki fırıl fırıl sularda gittikçe dibe doğru inen kara bir köpük vardı. Sonunda girdabın tam ortasına geldiğim sırada bu kara köpük suyun üstüne doğru yükselmeye başladı. Ve can kurtaran tabut dikine havaya fırlayıp yanıma düştü. İşte bu tabuta tutunarak bütün bir gün, bütün bir gece bir ağat gibi uğulduyan, ağır ağır kabaran okyanusta yüzdüm. Bana bir kötülük etmeyen, ağızlarına sanki kilit vurulan köpek balıkları kayıp geçiyorlardı yanımdan. Yabanıl deniz şahinleri, gagaları sanki kılıflıymış gibi dolanıyorlardı başımın üstünde. İkinci gün bir yelken göründü. Gemi yaklaştı, gittikçe yaklaştı, sonunda kurtardı beni sulardan. Raşel adlı gemiydi bu. Dolana dolana denizlerde gezen Raşel geri dönüp yitirdiği çocuklarını ararken başka bir yetim bulmuştu bula bula Sevgili dinleyiciler Yapı Kredi Kültür Sanat yayınlarından çıkan Hermann Melville'in Moby Dick Beyaz Balina adı romanını Sebahattin Eyyuboğlu ve Mina Urgan'ın çevirisinden okuduk. <Gülüyor> Bir Roman, Bir Hikaye